Dünyayı okumak. Yazarlarla, yarattıkları kahramanlar, romanlar ya da öyküler üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan... Aytaç Timur... okumak dünya Okumak programından Açık Radyo'nun bütün arkadaşlarına merhaba iyi akşamlar diliyorum Aralık ayına girdik etrafımız yine bombalar katliamlar çok kötü günlerden geçiyoruz biz Dünyayı Okumak'ta yine bu akşam bir yazar ağırlıyoruz stüdyomuzda Meltem Ulu Meltem Hanım Açık Radyo'ya hoş geldiniz hoş bulduk şimdi dört kitaplık sekiz yaş üstü çocuklar için bir seri hazırladınız Arda antik çağda, Hava antik çağda. Bu çocuklar ne yapıyorlar, nasıl gidiyorlar antik çağda? Oradan bir kısacık başlayalım sonra başka şey soracağız. E, zaman makinesiyle gidiyorlar. Onların Harika. çok sevdiği <gülüyor> bir şey bu. Evet. ...hikayeler hem bugün de geçiyor hem antik çağda geçiyor ve, ve birbiriyle örtüştürerek bugünle bağ kurarak antik çağı e, kitaplarda anlatmaya çalıştım. E, antik çağı temsil ettiğini düşündüğüm e, dört ayrı filozofun e, felsefeye bakış açıları ve kendi hayattaki duruşlarından bahsettim... E, Dördüncü kitabımız e, Hipatiya Havva o tabi çok bir kadın e, filozof olduğu için e, gönlümde ayrı bir yeri var ve e, biraz da o yüzden e, seçtim. Hikayesi de zaten aslında bir kız çocuğu ve kadın hikayesi iç içe geçmiş bir hikaye. Şimdi burada kitapları bir paranteze alalım. Önce size başka bir şey sormak istiyorum. Çünkü antik çağ dediğimiz zaman yani bu Akdeniz Havzası'ndan bahsettiğimiz zaman elbette işin bir felsefe tarafı var ona gireceğim. Bir de tarih tarafı var. Şimdi yeni neslin tarihe işte uygarlık tarihine bilim tarihine pek mera olmadığını siz de az önce stüdyoya girmeden bana e, üniversitede ders veren biri olarak söylediniz. Nasıl dokunabiliriz bu yeni nesle tarihe merak salmaları için, tarihsel karakterleri merak etmeleri için nasıl yollar izleyebiliriz? Sizin kitabınızda yaptığınız işte işin içine bir zaman makinesi koyup onu getirip okulun göbeğine koyup böyle teknolojiyi katıp böyle bir yol yahut yapay zeka tarafından işe girip bilim tarafından işe girip o bir başka yol ya da sadece hani Aristotelesi'nin dediği gibi Merak üzerinden mi yapabiliriz bunu? Ne düşünüyorsunuz? Çünkü nedense ben böyle bir ihtiyaç içerisindeyim ya. E, yani olabildiğince didaktik olmaktan uzaklaşmak herhalde ilk adım. E, bütün bu bahsettiğiniz her şeyden destek alınabilir çünkü bir taraftan baktığınızda Hollywood aslında bütün bu şeyleri kullanıyor ve bütün gençler işte çocuklar bu bu, bu filmleri seyretmekten çok zevk alıyorlar ve dünyada çok popülerleşiyor En çok seyredilen veya okunan e, Kitaplar Sevdilen filmler kitaplar Veya okunan kitaplar oluyorlar e, Ama bizim üslubumuz biraz Didaktik kalıyor yeni nesil için e, Muhtemelen e, Onların ilgisini çekebilecek işte yani Şimdi antik çağ dediğiniz Dönemi eğer e, Çocuk genç Bilmiyorsa o, onun üzerine Başka bir şey inşa etmek de çok Mümkün değil çünkü orası e, Tohum e, Oradan başlanmış e, işte. Tales Tales matematik yarışması diye bir yarışmaya giriyor çocuklar ama muhtemelen çok da bilmiyorlar. Yani neden Thales e, bu matematik yarışmasının adı. E, biraz öğretmenlerimizin de e, işte onların merak güdüsünü e, fark edip e, oraya yönlendirmesinde fayda var e, diye düşünüyorum. Ama bütün bu söyledikleriniz yani e, her türlü işte teknolojik destekten, hayal gücünden e, hepsinden destek almak lazım ki. Çünkü onlar bizden gerçekten farklılar. Yani ben teknoloji ile ...çok ilişkili olan biri değilim... ...ama bu kitapları yazarken... ...tabii öncesinde pek çok şey okudum... Ee, ...teknolojiyi... ...içine koymam gerekti ki... ...bir hikaye olsun... ...yoksa yani... ...hiçbir çocuğun ilgisini çekmeyecekti muhtemelen... yaptığımış Siz aynı zamanda kitaplarınızla gidip okullarda... ...öğrenci arkadaşlara beraber çalışmalar da yapıyorsunuz... ...orada... ...Tales'in Anadolu'da yaşadığını söylediğinizde... ...ne yapıyorlar? Yani... Hikayelerin hepsi çok şaşırtıcı geliyor e, gençlere. Beni birisi mesela e, Sokrates için e, bir etkinlik yapmıştık. E, orada işte kitabın içinde hayatın anlamı nedir sorusu çok tekrarlanıyor e, ve biri bir çocuk bana. E, ...sizce hayatın anlamı nedir bunu kitapta çok yazmışsınız dedi. Hiç beklemiyordum gerçekten yani ve ben kaldım orada o an bir şey söyleyemedim. Çok zor yerden sor sordun dedim yani hani hiç <gülüyor> beklemediğim bir şeydi. Ama hani o soruyu ona sordurtabilmek evet. benim için müthişti yani demek ki gerçekten deymişim e, zaten e, okulda da üniversitede de işte e, 30 kişilik bir sınıf varsa karşınızda e, işte beş kişiye gerçek anlamda e, zihnine kalbine e, derinlemesine dokunabiliyorsanız kendinizi başarılı hissediyorsunuz çünkü herkese aynı şekilde ulaşamazsınız e, dolayısıyla yani o benim için müthişti yani o Sokratesle ilgili gelen soru ya da Tales'te örneğin piramidin boyunu gölgeye bakarak ölçmesi, orada matematikle hayatın buluşması, değil mi? Çok gerçekten çarpıcı. E, be, belki böyle anlatmak, değil mi? Çözüm olur mu? Ne diyorsunuz? Ya bu bölümler için şaşırıyor mu e, e, öğrenciler? Ne diyorlar size? E, <gülüyor> evet, yani zaten e, yurt dışında takip ettiğim kadarıyla e, matematik. Bu şekilde anlatılıyor yani matematikte başarılı olan ülkelerde işte e, işte Pisagor'un dik açılar teoremi hayatın içinde uygulanışıyla gösteriliyor. Ben özellikle o problemleri yani işte Thales bunu nasıl hesapladı? ...bütün çizimleriyle dahil ettik... E, ...matematik hayatın içinde olan bir şey... E, ...felsefe de hayatın içinde olan bir şey... E, ...kitapların amacından birisi de... ...felsefe ve bilim işbirliğini... ...ortaya koymak... E, ...çünkü... E, Bilimin çıkışında felsefe var e, ve bence dünya tekrar oraya dönüyor yani e, hayatımıza işte bizden çok iyi düşünebilen e, zekası bizden daha yüksek olan robotlar dahil ol, oluyor e, hızla herkes için bir korku senaryosu bu e, ama onların yapamadığı şey belki bilemiyorum ileride nereye dönecek ama yorum dolayısıyla siz bir mühendis Olacaksanız eğer yani çocuğunuz bir mühendis olacaksa artık sadece e, matematik değil e, iyi bir sosyal bilimci de olması lazım yani felsefeyi de bilmesi lazım ki. ...yaratıcı olabilsin, e, soru sorabilsin ve o soruduğu soruyla e, yeni bir tasarım e, ortaya koyabilsin. E, dolayısıyla e, bu kitapların amacından e, en önemlisi yani antik çağı ve o tohumu öğretmenin yanı sıra... ...felsefe ve bilim işbirliğini de ortaya koymak ve e, bunların ikisinin birbirinden kopuk... E, ...alanlar olmadığını e, göstermek çünkü bu e, yolda ayrıldı yani süreç içerisinde e, ayrıldı fen e, bilimleri işte sosyal bilimler fen edebiyat fakültesi gibi artık e, işte sistem dediğiniz şey e, tam olarak bu yani çocuk orada bir e, yaratıcı bir şey yapması mühendislikle matematikle ilgili bir şey ama bu kısım olmadan yapamaz onu e, Dolayısıyla okumadan da yaratıcı olunamaz. Yani sanatı takip etmeden, e, okumadan e, yaratıcı olunamaz benim görüşüm. Bu e, son zamanlarda çıkan pek çok oyunda da esasında ya antik çağlardan ya felsefe tarihinden e, karakterler oyunların içine monte ediliyor. Dediğiniz gibi filmlerde de bunu yapıyorlar. Ama bu yapay, yapay zeka sonrası böyle sanki... Artık bizim çok da bilgiye ihtiyacımız yokmuş gibi bir duygu yayılıyor. Ama sizin dediğiniz gibi belki de bunun tam tersi değil mi? Esas şimdi daha çok yoruma ya da ne bileyim iletişime ihtiyaç var gibi. Ben öyle düşünüyorum. Yani şimdi yapay zeka bizim bir sürü işimizi yapacak. Evet ama işte o yorum denilen şey olduğu zaman insana ihtiyaç duyulacak. Dolayısıyla bizim bu becerimizi... Kaybetmememiz lazım ve e, yine işte üniversitede gözlemim benim o. Çünkü işte bir hayatın başında olan e, çocuklarla. Haşır neşirim bir de e, hayata atılmak üzere olan gençlerle haşır neşirim e, yani sanki arada bir şey var ve e, o zihin kilitleniyor gibi yani e, hayal gücü kapatılıyor soru sorma becerisi kapatılıyor e, Kim merak Kim kapatıyor bunu i̇şte, <gülüyor> ben kapatmıyorum diyorsunuz <gülüyor> O, onu aşmak derdim çünkü o kapandıktan sonra işte yani kapanmamış olanlar zaten hayatta Yürüyenler ve başarılı olanlar Diğer kısım işte Sabah dokuz akşam beş ezberle Verilen işi yapan Ama hayata değer katacak olanlar Düşünme Üretme becerisine sahip olan insanlar Dolayısıyla işte Anlama Yine oraya geliyoruz Yorum yapma Soru sorma becerisini kaybetmemek Onu ilerletmek ...çok önemli... E, ...bütün hayatın içerisinde de... ...eğitim hayatında da... Peki siz e, hem İstanbul'da hem de... ...gidip Ege'de ya da başka yerlerde de... ...okullarda öğrencilere çalışıyorsunuz... ...böyle bölgesel farklılıklar var mı Mertim Hanım? E, bazı bölgelerde... ...daha ilgili oluyor... E, ...çocuklar ve gençler... ...yani İstanbul'da tabii çok... E, ...artık doyuma ulaşmış... E, ...oluyor e, okullarda... ...öğrenciler... E, Ege'de yine işte lokal olarak yani işte Bodrum ve civarında orada daha gündemde bu Akdeniz Akdenizli olma e, antik çağ gibi konular e, biraz daha kuzeye gittiğinizde orada daha e, az giden e, yazar ve sanatçı olduğu için çocuklar ve gençler e, daha ilgililer e, geçen hafta Kuşadası'ndaydım mesela. E, Yetişkinler için bir biyografim var benim Halikarnas balıkçısı ile ilgili çok ilgiliydi gençler yani hani sohbet etmeye şey zamanımız yetmedi yani o kadar ilgiliydiler Halikarnas balıkçısı ile ilgili biz burada da beraber konuşmuştuk ben o kitabınızı da çok sevmiştim Hazır Söz Halikarnas Halik balıkçısına gelmişken Açık Radyo'nun sevgili arkadaşlarına ben de Yeni keşfettim Teoman da e, Halikarnas'ı söylemiş e, Onun yorumunu Bilmiyorum siz seviyor musunuz ben seviyorum Teoman'ı Ben de seviyorum O zaman Teoman'dan Halikarnas'ı dinleyip öyle devam edelim mi? Tabi Teoman söylüyor Halikarnas Teoman'dan dinledi Halikarnas Bilmiyorum sizi alıp götürdü mü Ege'ye, güneye Teoman'ın o güzel sesi Şimdi Kitaplarınızdan hipatiye geleceğim ama Tam da kaldığımız yerde bir soru sormak istiyorum. Bugün bu kırılma noktasına gelmeden önce e, anneler babalar çocuklar için ne yapabilirler? Yani bu merahı diri tutmak için ya da böyle bir şey yapacak kadar alanları kaldı mı bilmiyorum. Sizin de bir odunuz var. Ee, yani aslında tespit sorunun içerisinde var. Ee, bizim eğitim sistemimiz işte o alanı... E, çok daraltıyor en iyi e, olasılıkla. Benim oğlum orta sonda... Yani ...şu an hiçbir şey yapmaya zamanı yok. E, lisede hayat nasıl olacak bilmiyorum ama... E, yani ...mümkün olduğunca en azından o döneme gelene kadar... ...yani o sınavlı döneme gelene kadar... E, ...gezmek, müze gezmek bile bir... E, ...alternatif olduğunu gösteriyor. Çünkü artık müzeler bizim... E, ...benim çocukluğumda olduğu gibi değil... Ee, ...ve çocuklar seviyorlar... E, ...müzeyi gezmeyi... ...ama tabii anne babanın da bir emek verip... E, ...hani nereye geziyorlar... ...ne yapıyorlar... ...oradaki hikayeleri... E, ...öncesinden öğrenip... ...daha hakim olup... ...gezerken sohbet ederek... E, ...bir resim gördüğü zaman... ...onun üzerine konuşmaya çalışarak... ...yani illa uzman olmak gerekmiyor... İnsan güzel bir görüntüden etkilenir. O etkilendiği şey üzerine konuşmak bile bence bir ayrı bir bakış açısı katmak için ufak bir adım. Siz Bodrum Deniz Müzesi'nde de çalışma yapmıştınız değil mi? Bir kısacık da ondan bahsettiğiniz enteresan bir çalışmaydı. Bodrum Deniz Müzesi'yle sürekli bir şeyler yapıyoruz. Evet. Bodrum'da bir süngercilik müzesi açılacak. Ee, oradaki e, sünger avcılarıyla son kalan sünger avcılarını bulup e, işte benim o antropolog e, olma yönüm sözlü tarih görüşmeleri yaptık. Şimdi onun kitabını hazırlıyorum ben. E, o yayınlanacak. E, arkasından hiç beklemediğim başka bir şey gelişti. Evet. İlk Bern Halikarnas balıkçısı ile ilgili araştırma yapmaya başladığım zaman Selçuk Erezin kitabını okumuştum. İstanköy Altı Bodrum. Ali Cengiz'i anlatıyor. Ali Cengiz, ee, Cengiz Bodrum'un e, en önemli sünger tüccarı. Ee, Cevat Şakir'le birlikte çalışıyorlar. Ee, Burada Ali Cengiz de işte İtalyanca falan biliyor, Rumca biliyor. Ee, Türkçe zaten biliyor ee, Onun e, oğlunun e, Bu sefer hayatını e, Çalışıyorum Ali Bildiğimiz Ali Cengiz oyunu <gülüyor> Öyle bir <gülüyor> ufak bir hikaye de var e, Üst üste e, Gelmiş e, Bir hoş hikaye var o, e, İsmet Bey de onu böyle keyifle anlatıyor e, Şimdi onun görüşmelerini yapıyoruz Çok ilginç hikayeleri var e, İsmet Bey'in de e, Onun e, biyografisini ...yazacağım. bunun müzeyle de beraber değil mi ama çalışıyorsunuz böyle çünkü ee, sonuçta orada bir göçmen e, değil mi kimliği de var hani mübadeleyle <gülüyor> ilgili yaptığımız şeyler <gülüyor> oldu <gülüyor> <gülüyor> ee, bu senin mübadeleinin yüzüncü yılı ee, kültürel hafıza ve mübadeleyi anlattım ben ee, hani Mübade, kültürel hafıza benim e, doktoradaki al, e, uzmanlık alanım e, mübadeleyi tarihsel olarak dedi işte o farklı bakış açısı yine aynı şeye e, geldik yani mübadele konuşulacağı Zaman insanlar bunu duyduğu zaman zannediyorlar ki işte gemi geldi oradan indik işte şuraya geldik falan ben tarihçi gibi anlatmadım sadece bunu nasıl hatırladığımızı ve bugün üzerinden geçmişi nasıl anlamlandırdığımızı anlatmaya çalıştım dolayısıyla çok Farklı bir şey oldu Tabii. yani insanların hiç beklemediği bir şey oldu. Ee, öyle bir şey yaptık. Bunu Kuşadası'nda da yaptık. Ee, yani bunu yapmaktan çok zevk alıyorum aslında. Ee, önümüzdeki zaman içerisinde de hani keşke benzer fırsatlar olsa da kültürel hafıza e, anlatsam. Evet. Şimdi kitaplardan biraz e, şeye dönelim Hipatia'ya. E çünkü en enteresan tek kadın. Bize hem onun hem de Havva'nın hikayesini bağlar mısınız? Nasıl gelişti? Tabii. Aslında yani ilk yola çıktığımda bir kız çocuğu, bir kadın karakter hiç yoktu aklımda. Siz dediniz hani bir kız da olsun, kız çocuğu hikayesi de olsun. Sonra işte Hipatia çok etkileyici bir hikayesi var. Ben Hipatia'nın hayatını... Okurken tabi İskenderiye'yi çok okudum ee, ya, O kadar ilginç ki İskenderiye'den çok etkilendim ee, Hi Hi Hi Hipatia'da e, Bütün kitaplar işte iç içe geçmiş hikayeler Yani bugün ve geçmiş Hipatia'da da e, okuyamayan bir kız çocuğu var Hava isminde Nerede yaşıyor? Burdur'daki bir antikenti arka planda var. Ki bir antikenti de çok ilginç yani bilinmiyor ve onun tanınmasını da istedim. İşte orada bir Medusa mozeyi görüntüsü var. Ve işte bir şekilde tam anlatmayayım oradan hikaye e, Hipatiya'ya bağlanıyor. Hipatiyanın da işte bir okulu var ve işte e, orada eğitim gören çocuklar var. E, Hipatiyanın yaptıkları çünkü bir kadın olarak o dönemde de var olmak e, çok zor. Şimdi kolaylaştığını e, kolaylaştırdığımızı düşünüyoruz ama ben o kanaatte değilim. Hala çok zor. E, dolayısıyla işte e, biraz o e, duyguyu da vermeye çalıştım. Bu peki siz anlattığınızda bir Platon, Tales ve <gülüyor> Sokrates'in yanında öğrencilerin karşılaşışı nasıl oluyor? Eee yani şimdi tabii Platon mesela çok güncel bir şey. Orada daha çok yapay zeka var. Ee, Platon'da bilgiyi mi konuşuyorsunuz? Neyi konuşuyorsunuz? Gerçek nedir gerçek kavramını soruyor. Yani gördüğümüz görüntü gerçek midir? Dolayısıyla işte mesela bir film seyrettiğimiz zaman e, film gerçek mi acaba? Yoksa... Ee, ...işte çevremizde gördüğümüz... ...görüntüler mi gerçek... Ee, ...başka bir şeye geçebilir miyiz... ...seyahat edebilir miyiz falan gibi... E, ...sorular var. Gerçekten çok ilgi çekici yapalım tabii. Evet yani benim bile... ...ki hiç teknoloji <gülüyor> şeyim olmadığı halde... ...benim de çok ilgimi çekti... Ee, yani her çocuklar hepsini ayrı ayrı seviyorlar. Yani benim umduğumdan daha fazla seviyorlar. E, onu çok rahatlıkla söyleyebilirim. E, onu da sağlayan işte güncel e, olması diye düşünüyorum. Yani bugün ve geçmişi e, birbirine bağlayan hikayeler e, olması. Bu çocuklarla de ben dikkat ediyorum sosyal medyada gittikçe yaygınlaşmaya başladı. Pek çok öğretmen ilgi duyuyor. Böyle gruplar var. Bunu niye bağlıyorsunuz? Ya sanırım yani bir 10 sene önce falan böyle şeyler yoktu pek. Yoktu. Ee, yani okullarda çünkü biraz geriledi bu mevzu. Ee, bir de işte... Şimdi ne demek istediniz ben anlamadım nasıl geriledi? Yani... E ne kadar şu anda felsefe dersine maruz hmm, kalıyor e, eğitimde gençler bilmiyorum. Yani yanlış bir şey söylemek istemem. E, e tabi dünya çok değişiyor. Artık alternatif öğrenme biçimleri gelişiyor. Bu bir şans e, bir yerde. E, ama bir şanssızlığın içinde yaşıyor çocuklar. Çünkü internet gibi bir şey var ve bu düşünme becerisini e, bu bu kadar gelişmiş teknoloji çok e, daraltıyor, e, azaltıyor. Dolayısıyla ee Başka şeylerle bu öğrenme ve düşünme becerisini geliştirmemiz lazım yani o teknolojinin yaptığı yani siz kendi çocukluğunuzu düşünün şimdi derste mesela sözlük nasıl bakılır diye bir şey var der, ders konusu var ee, çünkü ansiklopedi ve sözlük yok çocukların elinde ee, bu bir düşünmeyle ilgili bir yöntem aslında bir taraftan da. Ee, Dolayısıyla farklı farklı şeylerin ortaya koyulması lazım ki e, kapanmasın zihin yani hani Google'a bir şey yazıp e, veya e, akıllı telefona sürekli maruz kalıp e, insanın kendisini çok fazla geliştirebileceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla bu tür şeylerle o kısım destekleniyor. Anladım çok güzel o yüzden de bir ilgi oluyor veliler ilgi duyuyorlar evet. ben de memnunum açıkçası bu ilgiden son bir dakikamız kaldı ee, var mı projeniz ee, ister çocuklar için olsun ister erişkinler için bir ondan da bahsederek kapatalım ee, işte e, Ali Cengiz'in oğlu İsmet Cengiz'in e, hayatı e, süngercilerle yapılan sözlü tarih kitabı üzerinde çalışıyorum. Ve bir ayrıca yine çocuklar için bilim insanları, Türk bilim insanları e, ile ilgili bir seri e, yapmak istiyorum hayalimde. Kafanızda isimler var mı? E, Cai Tarf var öncelikli olan. E, ve Oxford'ta çok önemli bir fizik hocamız var. E, hiç... Yine kadın yok mu? Ben? <gülüyor> e, kadın var aslında. Amerika'da e, Canan ee, hanım var. Ee, o da olabilir. Ee, yani ama var. Harika harika. Bu, bu da eminim ilham verici olacaktır. Ee, bugün Meltem Ulu'yla e, dört tane kitabı var. Arda Antik Çağda ve Hava Antik Çağda üst başlıkları bunları konuştuk. Umarım ilham verici olmuştur sizin için. Meltem Hanım açık radyoya buraya kadar geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Sizinle program etmek büyük sevk. Ben teşekkür ederim. Açık Radyo'nun sevgili arkadaşları, dünyayı okumaktan bu akşamlık bu kadar. Ben Aytaş Dümr. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.